Kur'an'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah elbette seni varılacak yere döndürecektir." de ki kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir. Sen bu kitabın senin kalbine indirileceğini hiç ümid etmiş değildin. O ancak Rabbinden bir rahmet eseri olarak gönderildi. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma. Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun veçhi, zatı hariç. Her şey yok olacaktır, hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.